1247 numaralı konu, Haris bin Hişam'ın gerdek gecesinde sabah namazına gelmesi ve kendini ayıplayanlara verdiği cevap, Haris bin Hişam evlendi, bu zat sahabiydi, o devirde kişi evlendiği zaman birkaç gün dışarı çıkmazdı, tabi sabah namazına da gelmezdi, Haris ise öyle yapmadı, evlendiği gecenin sabah namazına geldi, Haris'e, sen bu gece gerdeğe girmişsin, nasıl namaza çıkarsın, denildi. O da, Allah'a yemin ederim ki, beni sabah namazında cemaatla namaz kılmaktan alıkoyan bir kadın çok kötü bir kadındır, dedi.